Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Gördüm ki Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin salatu ve's-selamu ala man bu'it bis-seyfi rahmeten lil-alemîn. Amma ba'd. Onlar bilginlerini ve rahiplerini Allah'ın dışında rabler Allah edindiler. Şeyh Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Abdülvehhab Teysir-ül aziz Hamid fi Şerhi kitab Tevhid kitabının Her kim Allah'ın helal kıldığı bir şeyin haramlığında veya Allah'ın haram kıldığı bir şeyin helalliğinde alimlere veya emirlere itaat ederse muhakkak ki onları Allah'ın dışında Rabler edinmiştir. Başlıklı konuda şöyle dedi. İtaat, ibadet çeşitlerinden biri hatta ibadetin ta kendisi olduğuna göre Muhakkak ki Allah'a itaat, Allah'ın emirlerinin Resullerinin diliyle emrettiği şekilde yerine getirmektir. İtaati, Allah'ın itaati kapsamında olmayan hiçbir yaratığa itaat edilmez. Yoksa başlı başına hiçbir yaratığa direkt olarak itaat gerekmez. Buradaki itaatten kasıt, helallerin haramlaştırılması veya bir de haramların helalleştirilmesindeki itaattir. Her kim bu konuda hevasından konuşmayan, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dışında herhangi bir yaratılmışa itaat ederse o müşriktir. Allah subhanehu ve teala bunu şu ayeti kerimede beyan etmiştir. Onlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, bilgililerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Tevbe 31 ayeti kerimede geçen ahbarlarından kasıt alimleridir. Ruhbanlarından kasıt ise abitleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimede geçen onların bilginlerini ve rahiplerini rabler edinmesini, helalleri haramlaştırma ve haramları helalleştirmede onlara itaat etmeleriyle tefsir etmiştir. Nitekim bu adi hadisinde gelecektir. Eğer denilse ki Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Nisa 59 Denildi ki bunlar alimlerdir. Denildi ki bunlar emirlerdir. Bu iki rivayet İmam Ahmet'ten rivayet edilmiştir. İbni Kayyim dedi ki bu ayet her iki kısmı da kuşatır. Denildi ki eğer bunlar Allah'a ve Resulüne itaati emrederlerse Bunlara itaat vacip olur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Masiyette itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır. Müttefekun aleyh. Ve şöyle buyurdu. Kişi masiyet ile emredilmediği sürece emir sahiplerine işitip itaat etmesi gerekir. Masiyetle emredildiğinde ise işitip itaat yoktur. Her iki hadis sahihtir. Bu ayeti kerime Tevbe suresindeki ayete de zıt değildir. İbni Abbas dedi ki gökten bir taşın üzerine düşmesi yakındır. Ben diyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Siz de diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer dedi. Burada geçen yuşiku kelimesi yakınlaştı, yakın oldu ve az kaldı anlamındadır. İbni Abbas bu sözleriyle hac ile umreyi birleştirme konusunda onunla tartışanlara söylemiştir. İbni Abbas bunu emrediyordu. Lakin onunla tartışanlar ise Ebu Bekir ve Ömer'in bunu nehi ettiklerine dair kendilerine delil getiriyorlardı. Ve diyorlardı ki Ebu Bekir ile Ömer tabi olma konusunda senden daha fazla hak sahibidirler. Buna karşılık muhalefet eden kim olursa olsun İbni Abbas'ın radıyallahu anh halis imanından ve sadece Allah Resulüne tabi olunması gerektiği inancından dolayı bu sözler ondan sadır oldu. Aynı şekilde İmam Şafii şöyle demiştir kendisine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti beyan olan hiç kimse başkalarının sözünden dolayı Allah Resulü'nün sünnetini terk edemez. Medarecüs Salihin kendisine sözleriyle itiraz edilenler Ebubekir ve Ömer gibi iki önemli şahsiyet olmasına rağmen İbn Abbas'ın sözleri bunlara karşılık bu ise mensup olduğu mezhep imamının sözleriyle Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Sünnetine itiraz edenlere ve bu imamlarının sözlerini Kur'an ve sünnetin ölçüsü yapanlara, imamlarının sözlerine uyan sünneti kabul edip uymayanları reddeden veya tevil edenlere ne söyleyeceğini tahmin edersin. Allah yardımcı olandır. Müteahhir alimlerden bazılarını güzel söylemişlerdir. Eğer onların gittiği şeye uygun bir delil onlara geldiği zaman ona razı oldular. Onlara uymayan bir delil onlara geldiği vakit bunun tevili var dediler. Ve buna çok zor anlamlar yüklediler. Hiç şüphesiz bu Allah'ın Sübhanehu ve Teala Şu sözünün kapsamındadır. Onlar Allah'ı bırakıp Rahiplerini ve bilginlerini Rabler edindiler. Tevbe 31 Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab şöyle dedi. Ahmet bin Hanbel şöyle dedi. Hadisin senedini ve sıhhatini bildikten sonra Süfyan'ın görüşüne giden bir kavme şaşıyorum. Allah Subhanahu ve Teala şöyle demektedir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nur 63 Ayette geçen fitnenin ne olduğunu bilir misin? Fitne şirktir. Allah Resulü'nün bazı sözlerini reddederek kalbine bir eğrilik girip de onu helak edebilir. Bu sözleri Fadıl Bilinziyat ve Ebu Talip İmam Ahmet'ten rivayet etmişlerdir. Fadıl Ahmet'ten şunları rivayet eder. Kur'an'a baktım ve 33 yerde Allah Resulüne itaat edilmesi gerektiğini gördüm. Daha sonra şu ayeti okuyor ve tekrarlıyordu. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nuh 63 ve şöyle diyordu: Fitne ancak şirktir. Allah Resulünün bazı sözlerini reddederek kalbine bir eğrilik girebilir ve bu vesileyle kalpleri eğrilir ve onu helak edebilir. Ve daha sonra şu ayeti okudu. Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 65 Ebu Talip Ahmet'ten şunları rivayet eder. Ahmet'e soruldu ki bazıları hadisleri bırakıp Süfyan Sevri'nin görüşünü tercih ediyorlar. İmam Ahmet dedi ki hadisi işitip isnadının sahih olduğunu bildikten sonra onu bırakıp Sıfya'nın görüşüne tabi olanlara hayretler olsun. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar." Nur 63. Fitnenin ne olduğunu bilir misin? Fitne küfürdür. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Fitne adam öldürmekten daha büyüktür." Bakara 217. Onlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadisini bırakıyor ve hevaları onları görüşe tabi kılmada onlara galip geliyor. Şeyhül İslam bunu zikretti. Diyorum ki İmam Ahmed'in taklidi kötüleyip görüşlerden ibaret olan kitapları telif etmeyi inkar ettiği sözleri çok ve meşhurdur. İmam Ahmed'in isnadını bildikten sözünün anlamı yani hadisin isnadını bildikten sonra demektir. Sahihliğini bildikten sözünün anlamı yani isnadının sahih olduğunu bildikten sonra demektir. Hadisin isnadının sahih oluşu, hadisin sahih olduğuna delildir. İmam Ahmed'in Süfyan'ın görüşüne gidiyorlar sözündeki kast ettiği şahıs Süfyan Essevri'dir. Nitekim Süfyan es Sevri, Zahid, Abid güvenilir ve fakih birisiydi. Onun arkadaşları ve meşhur bir mezhebi vardı. Daha sonra mezhebi kesintiye uğradı. İmam Ahmet'in kastı, hadisin isnadını ve sıhhatini bildikten sonra batıl mazeretleri öne sürüp Süfyan-ı Sevri veya başka birini taklit edenleri inkar etmekti. Batıl mazeret sahipleri şöyle derler. Hadisten direkt almak içtihattır ve içtihat uzun zamandır kesilmiştir. Yahut şöyle derler. Taklit ettiğim bu imam benden daha bilgilidir. O ilimsiz konuşmaz. O bu hadisi ilimsizce terk etmez. Yahut bu içtihattır derler. Ve müçtehide Allah'ın kitabını ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ''Bunların nasih ve mensuh olanlarını, sahih ve zayıf hadisleri, delalet çeşitlerini, Arapça, nahiv ve usul kaidelerini ve Ebubekir Bekir ve Ömer'de radıyallahu anhum bile tümüyle mevcut olmaması muhtemel olan buna benzer şeyleri bilmesi gibi şartlar zikrederler.'' Nitekim Musannif de bunu söyledi. Ona şöyle denilir. ''Eğer bunlar doğru olsa bile onların kastettikleri mutlak müştehittir. Eğer Kur'an ve sünnet ile amel etmek için bu tür şeyleri şart koşuyorlarsa bu Allah'a, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve imam olan alimlere iftiradır. Bilakis hangi konuda olursa olsun Allah'ın kitabından veya Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden ona bir şey ulaşıp onun anlamını bildikten sonra kim muhalefet ederse etsin mümine farz olan şey onunla amel etmesidir. Rabbimiz tebareke ve teala ve Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emretmiştir. Ve cahil mukallitler ve ahmaklar hariç tüm ilim ehli bunda icma etmişlerdir. Nitekim bu tür kimseler ilim ehli değillerdir. Nitekim bunların ilim ehli olmadığına dair icma nakledilmiştir. Ebu Ömer bin Abdilber ve onun gibileri bunlardan biridirler. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf 3 Ve şöyle buyurdu. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Resul'e düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Nur 54 Allah subhanahu ve teala Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem uyan kimsenin hidayetine şahitlik etti. Akılsız taklitçilere göre ise Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat eden hidayete ermiş değildir. Onlara göre hidayete eren. Allah Resulüne isyan eden sözlerinden ve sünnetinden dönüp herhangi bir mezhebe, şeyhe ve benzerine tabi olandır. İlim sahibi olduğunu ve ilimleri bildiğini iddia eden ve sünnet ve hadisler konusunda kitaplar yazan birçok kişi bu haram taklide girdi. Daha sonra bu kimselerin mezheplerin herhangi birinde donup kaldığını ve bu mezheplerden çıkmanın büyük bir olay olarak gördüğüne rast gelirsin. İmam Ahmed'in sözlerinde hüccet ulaşana kadar taklidin kötü bir şey olmadığına işaret vardır. Ancak kötülenen, münker ve haram olan taklit, ona hüccete ulaştığı halde taklite devam etmesidir. Evet, İmam Ahmet, Allah subhanehu ve teala'nın kitabından ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden yüz çevirip, kitaptan ve sünnetten müstani olacak şekilde fıkıh konularında yazılmış kitapları öğrenmeye yönelmeyi inkar etmiştir. Hatta bu kişiler, eğer Allah'ın kitabından veya Resulünün sünnetinden bir şey okusalar dahi bir şey öğrenmek veya anlamak için değil, sadece teberruk için okurlar. Yahut örneğin Buhari gibi bir kitabı okuyanların üzerinde duran bazıları şeriatı elde etmek için değil, bilakis vazifelerini yerine getirmek için yaparlar. Bunlar şu ayetin kapsamına girmeyi hak edenlerin en müstehakkıdırlar. Nitekim Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir,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 Denildi ki, kitap ve sünnetin anlaşılmasına yardımcı olması ve konuların tasviri açısından bunların okunması caizdir. Bu şekilde bunlar yardımcı kitaplar türlerinden olurlar. Eğer bu insanların ihtilaf ettiklerinde aralarında hükmeden Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetinin önüne getirilirse Allah ve Resulü'nün dışında bunlara muhakemeye çağırılırsa, hiç şüphesiz bu imana terstir ve ona zıdddır. Nitekim Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Hayır! Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 65 Eğer çekişme anında Allah ve Resulüne değil de bunlara muhakeme olursan veya Allah ve Resulü bir işe hükmettiğinde nefsinde bir sıkıntı hissedersen ve eğer bu kitap sahipleri herhangi bir konuda hükmettiğinde kalbinde bir sıkıntı hissetmezsen daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye hükmettiğinde ona teslim olmaz. Lakin onlar bir konuda hükmettiğinde teslim olursan muhakkak ki Allah subhanehu ve teala ki o söz söyleyenlerinden doğrusudur. Kendisiyle yemin edilen en büyük şey olan nefsiyle yemin ederek diyor ki muhakkak ki bu durumda sen mümin değilsin. Bundan sonra Allahu Teala şöyle dedi hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir.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 İlim kapısında Verdim yılları Dinlediğim hak diyen Alim kulları Sordum cennete giden Bütün yolları Yakın yok dedi de Cihattan gayrı Yakın yok dedi diğer cihattan gayrıdır İstanbul devletinde cephemi buldu eninde silahım cepheye durdu kuşandım ihlası duayı silahı izet yok dedim ben cihattan gayrı izzet yok dedim.